Ayşe Bura ve Çağlar Keyder'le Sosyal Politika Forumu'ndan. Günaydın Ayşe. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dünya Kadın Günü'ne 5 gün kala önden hareket ederek evet. iki puan alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mary Wollstonecraft. Mary Böyle... Wollstonecraft evet herhalde dünyanın ilk feministi.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 üzerine bir program yapalım evet. Thomas Paine'den bahsedelim ee, İnsan hakları e, üzerine e, çok önemli şeyler yazmış Fransız İhtilali günlerinde bir düşünür e, şimdi onun yerine Mary Wollstonecraft'dan bahsetmek çok anlamlı çünkü aynı dönemde yaşamışlar tanışıyorlar e, ahbaplıkları var ve e, Mary Wollstonecraft'ın Kadın Hakları kitabı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 Daha var, bunu yeni fark ettim bu program vesilesiyle. Mary Wollstonecraft 1790'da Thomas Paine'in kitabının yayınlanmasından bir yıl önce insan hakları, erkek hakları, yani burada men lafını kullanıyorlar hmm, evet. çünkü rights of men, adam hakları. Adam. <gülüyor> adam hakları. 1790'da Mary Wollstonecraft, adam hakları diye bir kitap yayınlıyor. Evet. Yani Tom Paine'den bir yıl önce. Adam hakları hakkındaki ilk kitaplardan birinin bir kadın tarafından yayınlanmış olması da herhalde önemli. Evet, tabii Tom Paine'in tekrar fırsatı kaçırmış sayılmayız. Yok Tom Paine'in Tekrar dönmeliyiz. Dünyanın da ilk önemli gazetecilerinden biri ve müthiş popülermiş zamanında her yazdığı Risale elden ele yüz binlerce kişiye ulaşıyormuş filan yani Tom e, tabii, bir şey var Birkin'in bir Fransız ihtilali eleştirisi var i̇şte, yani herhalde gerici demek doğru burada şey değil hakaret olarak değil tam gerici Birke, dünyanın büyük gericilerinden biri Fransız ihtilaliyle karşı bir şey yazıyor evet. Tom Paine ona cevap veriyor Birkin'in kitabı 30 bin satmış Tom Paine'inki 200 bin Evet. yani bu da bir şey istatistiklere <gülüyor> geçmiş ama o günler tabi şimdi olsa ters olur <gülüyor> evet <gülüyor> yok canım bu kadar da değil <gülüyor> yok, şimdi olsa pek Tom Paine ve Mary Mollstonecraft gibi seslerin çok dinlendiğini söyleyemeyiz onun için de bunlardan bahsetmek çok önemli çünkü şu şundan önemli e, diye düşünüyorum hani bir sürü başka sebebin yanında bir e,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 yani kadınların erkeklerden daha iyi olduğu yolunda bir e, sanki inanca sahip olmak zorunda hisseder feministler kendilerini çoğu zaman. Mary Wollstonecraft tam bunun tersini yapıyor. Yani e, Kadın Hakları kitabı büyük ölçüde Rousseau'yla bir polemik. E, Rousseau'yla bir polemik, Rousseau'nun emilindeki <gülüyor> ideal kadın tipi. Bu i̇şte sonun Emil Atlağı kitabında Emile laik gördüğü ideal kadın Sofye e, gerçekten berbat bir kız. Çok <gülüyor> boyun, boyun en, değil Siz, mi? Boyun eyan de değil. Böyle devamlı erkekleri memnun etmeye programlanmış. Evet, evet. Süslenecek, püslenecek. Ondan sonra bu buçur konuşacak. İşte e, <gülüyor> ama hiç katı, yani akıllı, mantıklı bir şey söylemeye gayret etmeyecek.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 Taşıyan çok önemli olan bir tartışmaya giriyor. E, eğitim mi doğa mı? Bunlar doğal olarak böyle <gülüyor> mi? Yani hakikaten kadınlar şey mi? Bu şekilde mi doğuyorlar? Bunlar gerçekten e, eşit olamayacak e, e, erkeklerle eşit olamayacak bir e, yapıya mı sahipler doğuştan? Yoksa eğitim mi bunu böyle?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 eğitime mesela. Eğitime çok önem veriyor. Bir ve şundan da önem veriyor eğitime. Bağımsızlığa çok önem verdiği. Evet. Yani özgürlük çok önemli bir şey. Akıl çok önemli bir kavram. Bütün kitap boyunca en çok kullandığı kavramlardan biri akıl, reason yani akıl muhakeme, evet. Muhakeme. Muhakeme ve şey diyor orada. Hani bu kadınların fazileti, iç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 Yani yıl evet. 1992, yıl 1792, evet, 1792 çok... bir hala diyoruz. Kamu alanında kadınlara şey açın, istihdam olana açın. Kadınlar çalışabilsinler, erkeklerle eşit pozisyonda ki istemiyorlarsa evlenmesinler. Kocası ölmüş ya da kocasından ayrılmış bir kadın şey yapmasın, muhtacı olmasın başkalarına. Çalışabilsin, ayakta durabilsin.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 ve bunu onun kurallarını çiğneyenler e, cezasız çok az kalabilirler, kalamazlar cezasız diye de ilginç bir doğa anlayışını da ortaya koymuş. Evet, o e, doğallığı doğallığın bozulmazsa bu kadınların evet. süsüyle püsüyle işte e, sahte e, hoşluklarıyla e, doğaldan sapmalarından bahsederken de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 üzerine yazdığı kitapta adam, evet. adam hakları e, o, ama o zaman adam zaten insan yerine hı, kullanılıyor hı. tabii evet, değil canım, mi? benim hiç hayatımda aklıma gelmedi <gülüyor> Tom Paine'in e, benim haklarımdan bahsetmedi. Evet, <gülüyor> orada da bu o kitabında işte Vindication of the Rights of Men dediği <gülüyor> şey dedi. E, bu ...eşitlik meselesini... ...çok ilginç bir şekilde vurgulamış. Bunları Wikipedia'dan da... Hı. ...görüyorum. Erdem ancak... ...eşitler arasında... Gel ...olabilir diyor. Çok önemli ve doğru bir söz gibi geliyor. Bir de günümüzün en temel kavramlarından... ...arayışlarından birini de... Ta ...o tarihlerde... 1992'de söylemiş. Yani bu dünyada... ...asıl... ...ihtiyaç duyduğumuz şey... Ee, bu çareti dedikleri nasıl şey, sadaka. sadaka değil adalettir diyor. Ya. Çok ya. önemli yani. <gülüyor> ya. Şimdi, önemli olan başka bir şey de şu. Kadın haklarından bahsederken yani bazen kadın haklarından bahsederken bugün böyle bir e, e, ezilen azınlık haklarından bahsediyormuş gibi konuşuyoruz. Yani kadınlar eziliyor, kadınlar şiddet oluyor. Işte, e, Ahzavanlı kadınlar şeyse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 burada bizim çok konuştuğumuz bir önlem, politika önlemi, vatandaşlık gelirinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor Carol Pateman. <Gülüyor> yani Wollstonecraft'e geri dönüp, Wollstonecraft'ın söylediklerinden yola çıkarak vatandaşlık gelirini savunuyor. Bu kadınların bağımsız olması ve seçimlerini bağımsız özerk insanlar olarak yapabilmeleri açısından son derece önemli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 ...üsluktan ve kendi kendi sınıf deneyimiyle bunu çok iyi bilen biri. Evet Biliyoruz çok yani, yani. <gülüyor> hayat hikayesi baya ilginç yani... <gülüyor> ...hem okuma yazmayı da yaşlı bir kahyadan öğrenmiş kız çocukları okula gönderilmediği için... ...ama sonradan da e, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İtalyanca evet. yani. genelde de tercüme e, yapmış mesela. Tercümeler bizim. yapıyor, Adam Smith okumuş, i̇şte Russo'yu çok iyi biliyor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 ...olmaları lazım. Evet. yani Ve Jane Austen de çok... ...yani çok üzerinde düşünmeye... ...değer, değer bir, evet. bir kadındır. Yani çok çok önemli bir kadın o da. Yani Jane Austen'i okumadı mı? Ya da Jane Austen için ne düşünüyor diye... ...büyük bir heyecanla baktım. Ama kendi de bir roman gibi bir şey yazmış. Yazmış, yazmış. Evet. ama böyle eğitici bir şey. Ondan sonra da işte çok kızıyorum roman hikayesine... <gülüyor> Jane Austen biraz daha geç. Mary Wollstonecraft 1759 doğumlu, Jane Austen, 1775 doğumlu evet. ve Jane kitapları 19. yüzyılın başında yayınlanmış. Mary Wollstonecraft 1798'de 39 yaşında ölüyor. Evet, ee, doğumda duyurtayım. ölüyor, doğum sırasında ölüyor ve e, doğan çocuk da Mary Shelley, Frankenstein'ın yazar. Muazzam bir romanı yazar, yani, Mary Shelley. Evet, Mary kocası Shelley da tabii şey, William God Godwin, o da öne anarşizmin en öncü düşünürlerinden biri. Evet, yani kurucu bir şey. Kurucu aile. Aile, evet. Kurucu aile. Yani ailenin her ferdi acayip önemli yani. Ama Jane e yetişememiş ve bana tabii çok merak konusu oldu. Jane Austen okusaydı acaba ne derdi? Bir oturup konuştular neler konuşurlardı falan gibi şeyler aklıma geldi. Ama Jane Austen de çok erken ölmüş. Evet. evet. O da çok çok erken ölmüş. Yani 1775-1817'de.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 İki tane kadın milletvekiline ciddi hakaret etti. Emin Aynay'a yaratık dedi, işte Güldal odasına odasını basıp nasihat etmeye kalktı arkasından emanet gibi bir laf kullandı. Şimdi yani vay, arkasından da pek bir şey gelmedi. AKP'nin iki tane milletvekili işte kanı bozuk diyenle e, pişliyoruz diyen biraz bir, e, bir şey ne bileyim bir ceza e, aldılar bir kınandılar ee, <gülüyor> fakat Blanter'ince hiçbir e, yani e, hiçbir bedel ödemedi kadın hareketi biraz daha güçlü olsaydı belki yani iki kadın için koskoca Blanter'in için kalbini mi kıracağız demezlerdi yani bu olurdu ama işte çok da e, iyi şeyler var Ömer Boston Türkiye'de bile bunlar oluyor diye <gülüyor> hoşuna gideceği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 İyi günler. İyi günler. Ayşe Bura ve Çağlar Keder'le Sosyal Politika Forumundan.